Kimini yüceltir yer şiddetle sarsıldığı dağlar darmadan edilip parçalandığı uçuşan toz zerreleri haline geldiği zaman sizler de üç sınıfa ayrılırsınız ashabu yemin ki ne ashabu yemin ne mutludur onlar ashabu şimal ki ne ashabu şimal ne bedbahttır onlar İman da fazilette öncüler ki ne öncüler onlar herkesi geçerler. İşte onlardır Allah'a en yakın olanlar. Na'im cennetlerindedir onlar. Çoğu, önceki ümmetlerden, biraz da sonrakilerden, mücevheratla işlenmiş tahtlara yaslanarak, karşılıklı otururlar. Etraflarında, cennet şarabından dolu testiler, sürahiler, kadehlerle, ebediliğe ermiş çocuklar dolaşıp hizmet ederler. Bu içkiden ötürü baş ağrısı çekmezler, sarhoş da olmazlar. Bir de tercih edecekleri meyveler, canlarının istediği kuşekleri ve gün görmemiş saklı inciler gibi güzel eşler. Bütün bunlar dünyada yaptıkları güzel işlere mükafat olarak verilecek. Onlar cennette ne boş bir söz ne de günaha sokan bir laf işitirler. İşittikleri söz hep selam, selam sesleridir. Ashab-ı yemin ki ne ashabı yemin ne mutludur onlar dalbastı kirazlar dolgun salkımlı muzlar yayılmış gölgeler şırıl şırıl akan sular tükenmeyen eksilmeyen hiçbir surette esirgenmeyen birçok meyveler içindedirler onlara pek değerli eşler de verdik biz o eşleri Yepyeni bir yaratılışla yaratıp suret ve siiretlerini son derece güzelleştirdik. Böylece onları asabı yemin için bakire kızlar, kocalarına âşık yaşıtlar kıldık. Birçoğu önceki ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerden. Ashab-ı ki ne ashab-ı şimal, ne bedbahttır onlar. Onlar kızgın ateşte ve kaynar sularda ne serin, ne de faydalı olan, kapkara duman tabakası altındadırlar. Çünkü onlar, dünyadayken, refah içinde şımarırlardı. O, en büyük günahta, şirkte ısrar ederlerdi. Ve derlerdi ki, ölüp toprak olduktan ve çürümüş kemik haline geldikten sonra mı diriltilecekmişiz? Gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki, öncekilerde, sonrakilerde, belli bir günün,